12. Özellik Mekke'nin Fethi İbn-i şöyle demiştir. Resulullah Aleyhisselam Mute'ye ordu gönderdikten sonra cemaziel Ahire ve Recep ayları boyunca Medine'de kaldı. Sonra Hudeybiye sulhu mucibince Kureyş'in ahdü emanında olan Beni Bekir İbni Abdümenaf İbn Kinane kabilesi Resulullah Aleyhisselam'ın ahdü emanında olan Huzaa kabilesine, Mekke'nin aşağı taraflarına düşen ve Vetir denilen Huzaa kabilesine ait bir suyun başında saldırdı. Beni Bekir, Kureyş'ten fiilen yardım gördü ve Huzaa kabilesine galip geldi. Huzaa kabilesi, halkı harem-i şerife sığındıkları halde, Beni Bekir, haremin hürmetini de ihlal ederek oraya da baskın yaptı. Buhari'den, bu şekilde Kureyş ve Beni Bekir, Resulullah Aleyhisselam'la yapmış oldukları Hudeybiye sulhunu bozmuş oldular. Bu olay üzerine Huza'dan Amr İbni Salim, 40 kişilik bir heyetle yardım istemek için Resulullah'ın yanına Medine'ye geldi. Bu olay Mekke'nin fethini hızlandıran sebeplerden biri oldu. Amr, Mescid-i Nebevi'ye geldiğinde resul Ekrem mescitte oturmaktaydı. Amr, bütün insanların ortasında dikilerek, Ya Rabbi, ben Muhammed'e şan ve şöhret sahibi olan atalarımız ve atalarının yapmış olduğu ittifakı hatırlatmak isterim. Sen Resulullah Aleyhisselam'a zafer nasibeyle. Ben de bütün Allah kullarını ona yardımcı olmaya davet ediyorum. Ya Resulallah, bil ki Kureyş seninle yapmış olduğu sözleşmeyi bozmuş ve verdiği vaatte durmamıştır. ''Onlar, biz vetirde bulunurken üzerimize bir gece baskını düzenleyerek hiçbir şeyden habersiz ruku ve secdede olan kabilemizi katletmişlerdir.'' dedi. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselam, ''Ey Amr İbni Salim, yardım olunacaksınız.'' buyurdu. Bu esnada Resulullah Aleyhisselam'a gökyüzünde beliren bir bulut gösterildi. resul Ekrem, bu bulut beni Kâb'ın zaferiyle yağmur boşaltacaktır buyurdu. Resulullah Aleyhisselam bu şekilde Amr'a yardım vaat ettikten sonra ayrıca Kureyş'e bir murahhas göndererek Huzaa maktullerinin diyetlerinin verilmesi veya Beni Bekir'le antlaşmanın feshedilmesi Yahutta da Hudeybiye antlaşmasının feshedilmiş sayılması şıklarından birisinin kabul edilmesi Kureyş'e teklif olundu. Kureyş, üçüncü şıkkı kabul ettiğini bildirdi. Bilahare, bunu yapmakla çok hatalı davrandıklarını anlayarak, durumu düzeltmek için Ebu Süfyan'ı Medine'ye gönderdiler. Mütercimin dipnotu Konunun daha açık bir şekilde anlaşılması için, Buhariye'nin bu izahını zikretmeyi uygun gördüm. Ebu Süfyan, Medine'ye, Resulullah Aleyhisselam'ın yanına gitmek üzere yola koyuldu. Medine'ye gelince kızı Ümmü Habibe'nin evine gitti. Ebu Süfyan, Resulullah Aleyhisselam'ın yatağına oturmak isteyince Ümmü Habibe hemen yatağı toplayarak babası Ebu Süfyan'ın yatağa oturmasına izin vermedi. Bunun üzerine Ebu Süfyan, ''Ey kızım, bu yatağı mı bana yoksa beni mi bu yatağı tercih ettiğini bilemiyorum.'' dedi. Ümmü Habibe, ''Bu yatak Resulullah Aleyhisselam'ın yatağıdır.'' ''Sen müşriksin ve necissin, bu yüzden Resulullah Aleyhisselam'ın yatağına oturmanı istemedim.'' dedi. Bunun üzerine Ebu Süfyan, ''Ey kızım, vallahi benim yanımdan ayrıldıktan sonra sana şer bulaşmış.'' dedi. Sonra kızının evinden çıkarak Resulullah Aleyhisselam'ın huzuruna vardı. Fakat resul Ekrem, Ebu Süfyan'ın konuşmalarına hiçbir şekilde karşılık vermedi. Bunun üzerine Ebu Süfyan, Ebu Bekir radıyallahu anh'in yanına giderek, kendi adına Resulullah aleyhisselamla konuşmasını rica etti. Ebu Bekir radıyallahu anh, ben böyle bir şey yapmam dedi. Sonra Ebu Süfyan, Hazreti Ömer radıyallahu anh'in yanına gelerek, aynı şeyi ondan da istedi. Ömer radıyallahu anh, ben mi sizin için Resulullah'a gidip aracılık yapacağım? ''Vallahi zerre kadar bir sebep bulsam hemen size karşı cihad ederim.'' dedi. Ebu Süfyan Ömer'den de ümidini kesince Ali İbni Ebi Talib radıyallahu anh'in yanına gitti. O esnada Resulullah aleyhisselamın kızı Fatıma radıyallahu anhada da Hz. Ali'nin yanındaydı. Oğlu Hasan da kucağındaydı. Ebu Süfyan, ''Ey Ali, bu insanların içinde bana en merhametli olarak seni görüyorum. Ben buraya bir iş yapmak için geldim ve bunu yapmadan dönüp gitmek istemiyorum. Benim için Resulullah'a aracılık yapar mısın? dedi. Ali radıyallahu anh Ey Ebu Süfyan, sana yazıklar olsun. Benim böyle bir şey yapabileceğimi nasıl düşünürsün? Vallahi Resulullah aleyhisselam öyle bir konu hakkında karar vermiştir ki ''Hiçbirimiz bu konu üzerine onunla konuşamayız.'' dedi. Bunun üzerine Ebu Süfyan, Fatıma radıyallahu anh'a dönerek, ''Ey Muhammed'in kızı, sulhu devam ettirmek için şu oğlunun insanlar arasında aracılık yapıp, ömrünün sonuna kadar bütün Arapların efendisi olmasını ister misin?'' diye sordu. Fatıma radıyallahu anh'a, ''Vallahi benim oğlum bu işi yapacak.'' insanlar arasında aracı olacak durumda değildir. Hiç kimse bu konuda Resulullah'a aracılık yapamaz, dedi. Ebu Süfyan, Ali radıyallahu anh'e dönerek, Ey Eba Hasan, görüyorum ki işim oldukça zorlaşıyor, bana bir yol göster, dedi. Ali radıyallahu anh, Vallahi senin için faydalı olacak hiçbir şey bilmiyorum. Lakin sen, beni kinanenin efendisisin. Herkesten himaye talep edersen belki faydası olur. Kalk bunu yap. Sonra memleketine dön." dedi. "Ebu Sufyan, bunun bir faydası olur mu dersin?" diye sordu. Ali radıyallahu anh, "Hayır vallahi, zannetmiyorum. Fakat senin içinde yapacak başka bir şey göremiyorum." dedi. Bunun üzerine Ebu Sufyan mescide gitti ve "Ey insanlar, ''Şunu bilin ki ben bütün insanların arasında himaye talebinde bulundum.'' dedi. Sonra bineğine atlayarak memleketine doğru yola koyuldu. Ebu Süfyan Kureyş'e varınca Kureyşliler, ''Ne yaptın?'' diye sordular. Ebu Süfyan, ''Muhammed'in yanına giderek kendisiyle konuştum ama bana bir kelime bile söylemedi. Sonra İbni Ebi Kuhafe'nin, Hazreti Ebu Bekir'in yanına vardım.'' Ondan da bir hayır görmedim. Sonra i̇bn Hattab'ın yanına vardım. Kendisinin bize en çok düşman olan bir kişi olduğunu gördüm. Sonra Ali'nin yanına vardım. İçlerinde en yumuşak olarak onu gördüm. O da bana bir şey yapmamı söyledi. Ama bunun bir faydası olup olmayacağını bilemiyorum, dedi. Kureyşliler, nedir o, diye sordular. Ebu Süfyan, bütün insanların arasında himaye talep etmemi söyledi. Ben de yaptım, dedi. Kureyşliler, Muhammed senin bu yaptığını uygun gördü mü, diye sordular. Ebu Süfyan, Hayır, dedi. Kureyşliler, Yazıklar olsun sana. Adamın seni oynattığı yanına kar kalmış. Söylediklerinin de sana hiçbir faydası olmamış, dediler. Ebu Süfyan, ''Hayır vallahi, bundan başka yapacak bir şey bulamadım.'' dedi. Resulullah'ın Mekke fethine hazırlanması Resulullah aleyhisselam, Müslümanlara savaş için hazırlanmalarını emretmiş, ailesine de kendi techizatını hazırlamalarını söylemişti. Bu sırada Ebu Bekir radıyallahu anh, bir gün kızı Ayşe radıyallahu anh'ın evine gitti ve onu Resulullah aleyhisselamın bazı eşyalarını hazırlar vaziyette buldu. Bunun üzerine Ayşe'e, "Ey kızım, Resulullah Aleyhisselam size teçhizatını hazırlamanızı mı buyurdu?" diye sordu. Ayşe, "Evet." dedi. "Ebu Bekir, sence nereye sefer etmek ister?" diye sordu. Ayşe, "Vallahi bilmiyorum." diye cevap verdi. Daha sonra Resulullah Aleyhisselam Müslümanlara Mekke'ye sefer edeceğini bildirerek ciddi bir şekilde hazırlanmalarını emretti. Ve Allah'ım, haberlerimizin Kureyş'e ulaşmasını ve sırrımızın ifşa olmasını önle ki onları kendi topraklarında faka bastıralım diye duada bulundu. Resulullah Aleyhisselam'ın bu buyruğu üzerine Müslümanlar ciddi bir şekilde hazırlanmaya başladılar. Hatıbın Kureyş'e gönderdiği mektup i̇bn İshak şöyle demiştir. Muhammed İbni Cafer İbni Zübeyir'in, Urve İbni Zübeyir ve alimlerimizin diğerlerinden bana anlattıklarına göre Resulullah Aleyhisselam Mekke üzerine sefer yapmaya karar verip hazırlanmaya başladığı sırada Hatıp İbni Beltea Kureyş'e bir mektup yazarak Resulullah Aleyhisselam'ın kendileri üzerine sefer yapacağını bildirdi. Bu mektubu bir kadına vererek Kureyş'e ulaştırmasını tembihledi kadın bu mektubu saçlarının arasına gizleyerek yola çıktı. Hatib'in yazmış olduğu bu mektup ve yaptıkları Resul Ekreme vahiy yoluyla bildirildi. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselam Ali İbn Ebi Talib ile Zübeyr Avvam'ı mektubu almaya göndererek yola çıkıp Hatib'in Kureyş'e yazdığı mektubu götüren kadını yakalayın. Hatib o mektubunda ''Kararımızı ve hazırlıklarımızı haber vermek suretiyle Kureyş'i uyarmaktadır.'' buyurdu. Ali ile Zübeyir yola çıkarak kadına yetiştiler. Kadını mahveden indirerek mahveyi aradılar fakat hiçbir şeyi bulamadılar. Bunun üzerine Ali İbni Ebi Talib radıyallahu An kadına ''Allah'ın adına yemin ederim ki Resulullah aleyhisselam bize yalan söylememiştir. Ya sen bu mektubu çıkarırsın ya da elbiselerini soyup mektubu buluruz dedi. Kadın Ali radıyallahu anh'in ne kadar ciddi olduğunu görünce yüzünü öte yana dön dedi. Hazreti Ali arkasına döndü ve kadın saçlarını çözerek arasından mektubu çıkarıp Ali'ye verdi. Hazreti Ali bu mektubu alarak Resulullah aleyhisselama getirdi. Resul Ekrem hatıbı çağırtarak Ey hatıp bu işi yapmaya seni iten sebep nedir diye sordu. Hatıp ya Resulallah! Vallahi ben Allah'a ve Resulüne iman etmiş bir kişiyim ve hiçbir zaman bu inancımı değiştirmedim ve değiştirmem de. Fakat maiyetinizdeki muhacirlerden çoğunun Mekke'deki ailelerini ve mallarını koruyacak akrabaları vardır. Benimse müşriklerin arasında bulunan ailemi ve çocuğumu koruyacak hiç kimsem yoktur. Bu yüzden Mekkeliler arasında minnettarlar kazanarak ailemi himaye etmek istedim yoksa bu işi dinimden dönmek kastıyla yapmadım.'' dedi. Hatib'in bu müdafası üzerine resul Ekrem, orada bulunanlara, Hatib size karşı kendisini ne kadar da güzel müdafaa etti.'' buyurdu. Fakat bir türlü sinirleri yatışmayan Ömer, ''Ya Resulallah, beni bırak da şunun boynunu vurayım.'' dedi. Resulullah Aleyhisselam, ''Ey Ömer.'' Hatıp Bedir gazvesinde bulundu. Ne bilirsin? Ola ki Allahü Teala Bedir'de bulunan mücahitlerin o büyük mücadelelerine muttali olmuştu da Ey Bedir yaranı! Bundan böyle ne dilerseniz işleyin. Muhakkak ki ahirette sizlere mağfiret edeceğim diye taltif buyurmuştu, dedi. Bunun üzerine Allahü Teala Hatıp hakkında Ey inananlar! Benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olanları dost edinmeyin. Onlar size gelen gerçeği inkar etmişken, onlara sevgi gösteriyorsunuz. Oysa onlar, Rabbiniz olan Allah'a inandığınız için, sizi ve Peygamberi yurdunuzdan çıkarıyorlar. Eğer sizler benim yolumda cihad etmek ve rızamı kazanmak için çıkmışsanız, onlara nasıl sevgi gösterirsiniz? Ben sizin gizlediğinizi de Açığa vurduğunuzu da bilirim. İçinizden onlara sevgi gösteren kimse, şüphesiz doğru yoldan sapmıştır. Eğer sizi ele geçirirlerse, sizin onlara gösterdiğiniz sevgiyi göstermezler, size düşman olurlar, ellerini ve dillerini fenalık etmek için uzatırlar ve inkar etmenizi isterler. Yakınlarınız ve çocuklarınız size kıyamet gününde bir fayda vermezler. Allah onlarla sizi ayırır. Allah işlediklerinizi görendir. İbrahim ve onunla beraber olanlarda sizin için uyulacak güzel bir örnek vardır. Onlar milletlerine şöyle demişlerdi. Biz sizden ve Allah'tan başka tapmış olduklarınızdan uzağız. Sizin dininizi inkar ediyoruz. Bizimle sizin aranızda yalnızca Allah'a inanacağınız zamana kadar ebedi düşmanlık ve öfke baş göstermiştir. Yalnız İbrahim'in babasına ''Andolsun ki senin için mağfiret dileyeceğim fakat sana Allah'tan gelecek herhangi bir şeyi savmaya gücüm yetmez'' sözü bu örneğin dışındadır. ''Ey inananlar, diin ki Rabbimiz sana güvendik, sana yöneldik ve dönüş sanadır'' ayetleri nazil oldu. Mümtahine Suresi 1-4 Resulullah Aleyhisselam'ın Ramazan ayında sefere çıkışı i̇bn İsak İshak şöyle demiştir. Muhammed İbni Müslim İbni Şihab-ı Abdullah İbni Utbe İbni Mesud'dan, onun da Abdullah İbn Abbas'tan rivayet ettiğine göre İbn Abbas şöyle demiştir. Resulullah Aleyhisselam Ramazan'ın 10. günü sefere çıktı. Kendisi oruç tutuyordu. Ashabı da oruçluydular. Medine'ye emir olarak Ebarehm, Kelsûm, İbn Husayn, İbn Utbe, İbn Halef, Elgifari'yi bıraktı. Kedid mevkine varınca ki bu Usfan'la Kudeyd arasında bir sudur, Resulullah iftar etti. Mücahitler de iftar ettiler. Resulullah Aleyhisselam mahiyetindeki on bin kişilik orduyla Merru-Zahran'a geldi. Burada diğer Arap kabilelerinden Müslüman olan bin kişi, bazı rivayetlere göre iki bin kişi Müslümanların ordusuna katıldı. Muhacirler ve Ensar'ın tamamı Resulullah Aleyhisselam'la beraber bu sefere katılmış, içlerinden hiçbiri seferden geri kalmamıştı. resul Ekrem, Merruz Zahran'a varınca Kureyşliler Müslümanlardan haber alamaz oldular. Resulullah'ın ne yaptığı hakkında kendilerine hiçbir haber ulaşmıyordu. Bunun üzerine Ebu Süfyan İbni Harb, Hakim İbni Hizan ve Büdeyl İbni Verka Müslümanlar hakkında haber toplamak için yola çıktılar. Abbas İbni Abdülmuttalip Resulullah'ı yolda karşılamıştı. Abbas'ın hicreti İbni Hişam şöyle demiştir. Abbas radıyallahu an ailesiyle birlikte hicret ederek yola çıkmış ve Cüfe'de Resulullah aleyhisselamla karşılaşmıştı. Abbas hicret etmeden önce Mekke'de ikamet ediyor ve sikaye, hacılara su dağıtma işiyle uğraşıyordu. i̇bn şihab ez Ezzühri'nin zikrettiğine göre Resulullah Aleyhisselam onun bu durumundan razıydı. Ebu Süfyan İbni Haris ve Abdullah İbni Ümeyye'nin Müslüman oluşu Ebu Süfyan İbni Haris İbni Abdülmuttalip ve Abdullah İbni Ebi Ümeyye İbni Mughire, Resulullah Aleyhisselam'la Mekke ile Medine arasındaki Neyk el-İkab mevkiinde karşılaşmışlar ve Resulullah Aleyhisselam'la görüşmeye çalışmışlardı. Ümmü Seleme radıyallahu anh'a onların namına resul Ekrem'e giderek ''Ya Rasulallah, amcanın oğluyla halanın oğlu gelmişler, seninle görüşmek isterler.'' dedi. resul Ekrem ''Benim onlara ihtiyacım yok. Amcamın oğlu aleyhimde düşmanlık yapmış ve halamın oğlu da Mekke'de aleyhime söylemediğini bırakmamıştır.'' buyurdu. Rasul i Ekrem'in bu sözü onlara ulaşınca, Ebu Süfyan İbni Hariz, yanındaki çocuğunu göstererek, ''Vallahi ya bana kendisiyle görüşmek için izin versin, ya da bu çocuğumun elinden tutacak açlık ve susuzluktan ölene dek çöllerde gezeceğim.'' dedi. Ebu Süfyan'ın bu sözü Rasûl-i Ekrem'e ulaşınca, Rasul i Ekrem şefkat gösterdi ve onları kabul etti. Neticede her ikisi de Müslüman oldular. Ebu Süfyan İbni Harbin Müslüman oluşu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Merruz Zahra'na ulaşınca Abbas radıyallahu anh şöyle dedi. Kendi kendime dedim ki, vay Kureyş'in sabahına! Vallahi eğer Kureyşliler gelip kendisinden eman dilemeden Resulullah ansızın Mekke'ye girerse Zamanın sonuna dek Kureyş helak olmuş demektir. Sonra Resulullah Aleyhisselam'ın beyaz katırına bindim ve yola çıktım. El-Erak mevkiine geldiğimde, şimdi burada belki bir iş için Mekke'ye giden bazı oduncuları, sürü sahiplerini falan bulurum, onları önlemeliyim. Yoksa Mekkelilere Resulullah'ın yerini bildirirler, onlar da Resulullah Mekke'ye girmeden gelip kendisinden, Eman dilemeye filan kalkarlar dedim. Bu düşüncelerle ilerlerken aramış olduğum şeyi buldum. Ebu Süfyanla ile Budeyl İbni Verka'nın konuşmalarını işittim. Mekke'ye geri dönüyorlardı. Ebu Süfyan, bu geceki kadar asker ve ateşi daha önce hiçbir yerde görmedim diyordu. Budeyl, vallahi bu ateşler savaşmak isteyen Huzaalıların ateşidir dedi. Ebu Süfyan, ''Hayır, Huza'nın askerleri ve yakacağı ateşler bundan çok daha az olur.'' dedi. Abbas radıyallahu anh sözüne devamla diyor ki, ''Ebu Süfyan'ın sesini tanımıştım. Ey Eba Hanzala!'' diye seslendim. O da benim sesimi tanıdı ve ''Ebul Fazl mı?'' diye sordu. ''Evet.'' dedim. Ebu Süfyan, ''Anam babam sana feda olsun. Neyin var?'' dedi. ''Ben...'' ''Ey Ebu Süfyan, vay başımıza gelenlere, bu Resulullah'ın ordusudur, vay Kureyş'in sabahına'' dedim. Ebu Süfyan, ''Anam babam sana feda olsun, çare nedir?'' diye sordu. ''Vallahi eğer seni yakalarsa boynunu vuracaktır, şu katırın terkisine bin, seni Resulullah Aleyhisselam'a götüreyim ve senin için ondan eman dileyim'' dedim. Bu sözüm üzerine Ebu Süfyan terkiye bindi, diğer iki arkadaşıysa geri döndüler. Ebu Süfyan'ı getirdim. Müslümanların yakmış olduğu ateşlerden her birinin yanından geçerken, ''Bu da kim?'' diye soruyorlar, Resulullah Aleyhisselam'ın katırını ve benim de katıra binmiş olduğumu görünce, ''Resulullah'ın amcası onun katırına binmiş'' diyorlardı. Bu esnada Ömer İbni Hattab radıyallahu anh'in yakmış olduğu ateşin önünden geçiyorduk. Ömer, ''Bu da kim?'' diye sordu ve ayağa kalktı. Hayvanın terkisinde Ebu Süfyan'ı görünce, ''Ebu Süfyan, Allah düşmanı, Allah'a hamdolsun ki aramızda hiçbir sözleşme ve antlaşma olmadan seni elimize düşürdü.'' dedi ve hızla Resulullah'ın huzuruna doğru yöneldi. Ben de, Ondan önce varmak için katırı koşturdum ve Ömer'i geçtim Katırdan atlayarak Resulullah'ın huzuruna girdim Ömer de hemen ardımdan girerek Resulullah'a Ya Resulallah işte Ebu Süfyan burada Aramızda hiçbir sözleşme ve antlaşma olmaksızın Allah onu elimize düşürdü Beni bırak da şunun boynunu vurayım dedi Ben Ya Resulallah ben onu kendi himayem altına alarak getirdim dedim ve Resulullah'ın yanına oturarak kulağına ''Vallahi bu gece onu benden başka kimse kurtaramaz.'' dedim. Ömer'in hiddeti bir türlü yatışmak bilmeyince ''Ey Ömer, biraz ağır ol. Vallahi eğer o beni Adi İbni Kâb'dan olsaydı böyle demezdin. Fakat sen onun beni Abdümenaf'tan olduğunu bildiğin için böyle diyorsun.'' dedim. Ömer ''Ey Abbas.'' ''Böyle konuşma. İslam'a girişin beni o kadar sevindirdi ki, babam hatta hayatta olsaydı da İslam'a girseydi o kadar sevinmezdim. Çünkü senin Müslüman oluşunun Resulullah'a, Hattab'ın Müslüman oluşundan daha sevindirici olduğunu biliyorum. Onun için beni bu şekilde itham etme.'' dedi. Sonra resul Ekrem bana dönerek ''Ey Abbas, onu çadırına götür ve sabah olunca bana getir.'' buyurdu. Bunun üzerine Ebu Süfyan'ı çadırıma götürdüm. O gece yanımda kaldı. Sabah olunca onu Resulullah Aleyhisselam'a götürdüm. resul Ekrem onu görünce, ''Ey Ebu Süfyan, yazıklar olsun sana. Allah'tan başka ilah olmadığını öğrenmenin daha zamanı gelmedi mi?'' dedi. Ebu Süfyan, ''Anam babam sana feda olsun. Ne kadar da halim, cömert ve akrabalarına karşı ilgilisin.'' ''Vallahi zannederim ki eğer Allah'tan başka ilah olsaydı bana bir faydası dokunurdu. Fakat dokunmadı.'' dedi. resul Ekrem, ''Ey Ebu Süfyan, yazıklar olsun sana. Benim Resulullah olduğumu bilmenin zamanı gelmedi mi?'' buyurdu. Ebu Süfyan, ''Anam babam sana feda olsun. Ne kadar da halim, cömert ve akrabalarına karşı ilgilisin.'' Vallahi bu dediğin konu hakkında da içimde bir şeyler hissediyordum," dedi. Bunun üzerine ben, "Yazıklar olsun sana. Daha niye Müslüman olmazsın? Boynun vurulmadan önce Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığını ve Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna şehadet edip Müslüman ol," dedim. Ebu Süfyan şehadet getirip Müslüman oldu. Sonra ben Resul Ekreme dönerek ya Resulallah! Ebu Süfyan övünmeyi seven bir insandır. Ona övüneceği bir şey kıl dedim. resul Ekrem Evet, her kim Ebu Süfyan'ın evine girerse eman içindedir. Kim kapısını kapatıp evinde kalırsa eman içindedir. Ve kim Mescid-i Haram'a girerse eman içindedir buyurdu. Ebu Süfyan gitmek için hareketlenince resul Ekrem bana Ey Abbas! Ebu Süfyan'ı dağın uç tarafındaki dar vadiye götür de İslam ordusunun ihtişamını görsün buyurdu. Ben de Ebu Süfyan'ı Resulullah'ın dediği yere dağın uç tarafındaki dar vadiye götürdüm. Ordu harekete geçince Resulullah'ın ordusuna katılmış olan Arap kabileleri teker teker Ebu Süfyan'ın önünden geçmeye başladı. Bir kabile geçerken Ebu Süfyan, ''Ey Abbas, bunlar da kim?'' diye sordu. ''Süleym kabilesidir.'' dedim. Ebu Süfyan, ''Benimle Süleym arasında ne var ki buraya kadar geliyorlar?'' diyerek hayretini bildirdi. Sonra bir kabile daha geçti. Ebu Süfyan, ''Bunlar da kim?'' diye sordu. ''Mezine kabilesidir.'' dedim. Ebu Süfyan, ''Benimle mezini arasında ne düşmanlık vardır ki?'' diye yine hayretini belirtti. Bu şekilde Ebu Süfyan önünden her kabile geçtiğinde ''Bunlar da kimdir?'' diye soruyor ve ben isimlerini söyleyince ''Benimle bunların arasında ne vardır ki gelmişler?'' diye hayretini bildiriyordu. Sonunda yeşil ile muhacirler ve ensardan oluşan Resulullah'ın alayı geçti. Ebu Süfyan bu ihtişamlı alayı görünce Subhanallah, ey Abbas bunlar da kimdir?'' diye sordu. ''Bu muhacirler ve ensardan oluşan Resulullah'ın alayıdır.'' dedim. Ebu Süfyan hiçbir ordu bunlara karşı duramaz. ''Ey Eba Fazl, kardeşinin oğlunun mülkü çok genişledi.'' dedi. Ben de ''Ey Eba Süfyan.'' ''Bu nübüvvettir.'' dedim. Ebu Süfyan, ''Öyleyse çok büyük bir nimettir.'' dedi. Muteseriyesi hakkında Mekke halkına ulaşan haberlerin değişik olması ihtimali uzak değildir. Çünkü Kureyş liderlerinin antlaşmayı bozmasının ardında Muhammed ve ashabının ile ilgili muayyen bir sebebin olması gerekir. Hayber gazbesinden sonra Müslümanların ne kadar kuvvetli olduğu ispat edilmişti. Ama eğer Muhammed'in ordusunun Rumların önünden kaçış haberi Mekkelilere ulaşmışsa, bu durum Mekkelileri yeni bir cephe açma arzusuna düşürebilirdi. Özellikle de antlaşmayı bozanların Süheyl İbni Amr, Merkez İbni Hafs ve Hüveytib İbni Abdulluza gibi anlaşmayı yapan liderler olduğunu dikkate alırsak, bu durum, düşüncelerimizi daha da kuvvetlendirmektedir. Yine de sadece cahiliye taassubu ve tarafgirliği neticesinde böyle bir durum ortaya çıkmış ve antlaşma bozulmuş olabilir. Çünkü makrizi bu konuyla ilgili olarak şunları anlatmaktadır. Enes İbni Zenim Eddebli, Resulullah Aleyhisselam'ı hicvetti ve bunu duyan Huzaa kabilesinden bir çocuk Enes'e vurarak başını yardı. Bu olay üzerine Beni Bekir, Kureyş'in müttefiki ile Huza, Resulullah'ın müttefiki arasında çatışma başladı. Söz konusu olay üzerine Huza'nın en büyük müttefiki olan Resulullah aleyhisselamdan yardım talep edeceğini Kureyşler biliyorlardı. Bu yüzden aradaki antlaşma müddetini uzatmak ve antlaşmaya sadık kalmak üzere durumu iletmek için Ebu Süfyan'ı Medine'ye göndermeleri... Durumun kendileri için ne kadar vahim olduğunu anladıklarını göstermektedir. Ebu Süfyan da görevinin başladığı ilk anlardan itibaren bu görevin başarısızlıkla sonuçlanacağını biliyordu. Ebu Süfyan'ın bu görüşünü kuvvetlendiren şey bu değil İbn Verkan'ın Huzaa heyetiyle beraber Medine'ye gidip Rasulullah'la yapılan görüşmelere katıldığının anlaşılmasıydı. Ebu Süfyan bu değilin bineyinin sırtını eliyle yoklamış ve hayvanın sırtındaki tozları görünce yoldan yeni dönmüş olduğunu anlayarak ''Allah'a yemin ederim ki bu değil, Muhammed'le görüşmeye gitmiş.'' demişti. Bu değil, Mekke'nin liderlerinden biriydi. Kendisi de Huza kabilesinden olduğu için Resulullah'tan yardım talep etmek üzere Amr İbni Sahm önderliğinde Medine'ye giden Huza heyetine katılmıştı. Amr İbni Sahm, daha önce de zikrettiğimiz gibi Mescid-i Nebevi'de ayağa kalkarak, kendilerine yapılan kalleşliği çok güzel bir üslupla dile getirmiş ve zulme uğrayan Huza kabilesine yardımın gerekli olduğunu vurgulamıştı. Ebu Süfyan'ın Medine'ye yaptığı yolculuğa geçmeden önce, sadece gelip geçmiş tarihi bir olay olarak değil, Medine döneminin en belirgin özelliklerinden biri olması dolayısıyla Mekke'nin fethinden bahsederken, bazı önemli noktaların üzerinde durmamız gerekmektedir. Müslümanlarla müşrikler arasında yapılan antlaşmalarda gözetilen en önemli nokta, iki tarafında antlaşmaya sadık kalmalarıdır. Daha önce sergilediğimiz olaylarda, resul Ekrem'in antlaşma ve sözleşmelerine ne kadar bağlı kaldığını görmüştük. resul Ekrem Efendimiz, Hudeybiye Antlaşması'ndan sonra Mekke'den türlü zahmetlere katlanarak kaçan mustazaf müminleri bile Medine'ye kabul etmemek bahasına antlaşmaya sadık kalmıştı. Bu durum Resulullah Aleyhisselam'ı İslam'ı küfre tercih eden bu temiz müminler karşısında çok zor bir durumda bırakmıştı. Buna rağmen resul Ekrem antlaşmasına sadık kalarak Ebu Basir'i geri göndermiş ve ona ''Dinimizde kalleşlik helal değildir.'' demişti. İşte İslam'ın ahde gösterdiği vefa. İşte İslam'ın parlak bir portresi. Buna karşılık Kureyş müşrikleri, Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın müttefikleri olan Huza kabilesine düşmanlık yapanları desteklemek ve fiilen bu eylemlere katılmak suretiyle kalleşliklerini ortaya koymuşlardır. Birinci mesele budur. İkinci mesele ise şudur. Doğrulukla gaflet arasında belirgin bir fark vardır. Müslümanlar, sulh içinde oldukları düşmanlarının hareketlerinden tamamen haberdar olmalıdırlar. Onlara karşı doğrulukla muamele edilmeli fakat dikkatli olunmalıdır. Bu konu, ileride Ebu Süfyan'ın hareketlerini ele aldığımız zaman daha açık bir şekilde ortaya konulacaktır. Üçüncü mesele ise İslam'da yapılan ittifakların keyfiyeti hakkındadır. Huza'nın Resulullah Aleyhisselam'ın ahdi emanına girmesiyle yapılan ittifak, İslam'da ittifakın nasıl yapılması gerektiğini bütün boyutlarıyla ortaya koymaktadır. Burada hemen şunu da belirtelim ki Huza kabilesinin tamamı Müslüman değildi. Hatta Huza kabilesinin liderleri hala müşriklerin boyunduruğundaydı ve bu liderler Medine'deki Müslümanlara katıldıklarını resmen ilan etmemişlerdi. İslam'ın bu kabile içerisinde yayıldığı doğrudur. Fakat kabilenin hepsi Müslüman değildi. İçlerinde Müslümanlar da vardı, kafirler de. Resulullah Aleyhisselam huza ile anlaşma yaparken, onların müşrik olduklarını esas alarak söz konusu antlaşmayı yapmıştı. Bu demektir ki İslam devleti, menfaatine uygun düşen durumlarda belirli antlaşmalar yapabilir ve müttefikin Müslüman olması da zaruri değildir. Bu tür bir ittifak Allah ve Resulüne karşı gelenleri sevmek anlamına da gelmez. Müslüman gençlerin şu iki önemli meseleyi birbirinden çok iyi ayırt etmeleri gerekir. 1- Yöneticilerin haberi ve izni olmaksızın Müslüman gençlerin kişisel kanaatleriyle müminlere karşı savaşan ve onlara zulmeden Allah ve Rasulullah düşmanlarıyla dostluk kurmaları. 2- Müşterek bir düşmana karşı müminlerin yanında yer almayı tercih eden kafirlerle ittifak yapılması. Huza ile Müslümanlar arasında yapılan ittifak, ikinci maddede zikredilen esas üzerindedir. Böyle bir ittifakta karşı tarafın kafir olması engel teşkil etmez. Bunu bize Resulullah Aleyhisselam meşru kılmıştır. Bu konu üzerinde ihtilafa düşülecek bir tek mesele vardır ki o da şudur. Böyle bir ittifak yapabilmeleri için Müslümanların kuvvetli bir devlet mi olmaları gerekir? Çünkü eğer devlet olmazlarsa kendilerinden kuvvetli olan müttefikleri onları kendi şartlarına mecbur ederek ana gayelerinden saptırabilir. Yoksa bu durum Müslümanların ihtiyaçlarına göre mi meşruluk kazanır? Müslümanlar menfaatlerine uyduğu takdirde mi böyle bir ittifak yapabilirler? Bu konuyla ilgili özel bir delil olmamakla birlikte durumun menfaat çerçevesi içerisine girdiği açıktır. Tabii ki neticede en doğru olanı Allah bilir. Dördüncü mesele, antlaşma maddelerini uygulamada ciddiyet ve kararlılıktır. Huza kabilesine saldırı olup Kureyş'in de Beni Bekre destek verdiği Resulullah Aleyhisselam tarafından kesin olarak anlaşılınca resul Ekrem, Mesciid-i Nebi'de açık olarak "Ey Amr İbni Salim, yardım olunacaksın." veya "Şu bulut beni ikabın, yani Huzeyan'ın zaferiyle yağmurunu boşaltacaktır." veya "Kendi nefsime yardımcı olur gibi beni ikaba yardımcı olmazsam Allah tarafından yardım olunmayayım." sözüyle müttefiklerine yardım edeceğini ilan etmiştir. İşte ittifak maddelerini uygulamada bu şekilde ciddi ve kararlı davranmak, Müslümanların sancağı altında toplanmak isteyen diğer gruplara da herhangi bir saldırıya uğradıkları takdirde yardım olunacaklarını garanti etmek suretiyle Müslümanlara karşı güvenlerinin artmalarını sağlar. Eğer Resulullah Aleyhisselam'ın böyle bir durum karşısında kayıtsız kaldığını düşünecek olursak, o zaman Huza kendisine yardımcı olacak daha kuvvetli bir müttefik aramaya koyulurdu veya en azından Rasulullah Aleyhisselam'la olan ittifaklarını bozarlardı. Böyle bir durumsa Müslümanlara karşı duyulan güveni sarsardı. Beşinci mesele Bu ittifakın müttefiklerin safları içerisindeki etkisidir. Böyle bir ittifak ilk olarak İslam'la ikinci olarak da Müslümanlarla söz konusu müttefikler arasındaki Suni engelleri ortadan kaldırır. Böylece müttefiklerin safları içerisinde İslam'ın hiçbir yan etkiye ve karalamaya maruz kalmaksızın direkt olarak ve bütün gerçeğiyle sergilenmesi için çok iyi bir fırsat elde edilmiş olur. Aynı zamanda bu durum, müttefiklerin, Müslümanların düşünce tarzını ve ahlakını çok yakından tanımalarını sağlar. Böylece Müslümanlar hem fikri hem de ahlaki yönden başkaları karşısında örnek olmak suretiyle tebliğe hazır olurlar. Bu meselelerin hepsi İslami hareketin dağarcığında mevcuttur. Fakat bu meseleleri anlayacak ve onları tabana aktarabilecek liderlere ihtiyaç vardır. Ancak bu şekilde Müslüman gençlerin kafalarındaki şüpheler giderilebilir. Şimdi Ebu Sufya'nın Medine'deki görevine geçiyoruz. Resulullah Aleyhisselam Ebu Sufya'nın bu görevle geleceğini, keskin görüşü ve derin düşüncesiyle önceden takdir etmiş ve Ebu Süfyan'ın musalahanameyi sağlamlaştırmak ve müddeti arttırmak için geldiğini görür gibi oluyorum buyurarak durumu ashabına bildirmişti. Neticede Ebu Süfyan Medine'ye ulaştı. Nereye müracaat ederse etsin hiçbir sonuç alamıyordu. Çünkü Müslümanların kuvvetli iç yapısı karşısına sarp bir kale gibi dikilmişti. Ebu Süfyan bu kaleye sızmak için iğne deliği kadar bir gedik bile bulamamıştı. Müslümanların iç yapısının ne kadar sağlam ve yek vücut olduğunu anlamak için, Müslümanların içinde bulunan Ebu Süfyan'ın kızının babasına karşı takındığı tavrı hatırlamamız yeterlidir sanıyorum. Ebu Süfyan, Medine'ye gelişinin hemen başında, hayatı boyunca unutamayacağı en büyük dersi Müslüman olan kızından aldı. Bu ders, kızının kendisine bir müşrik olarak necis olduğunu söylemesi, Resulullah'ın döşeğini, önünden kaldırması ve onun üzerine oturmasına müsaade etmemesiydi. Eğer Ebu Süfyan bu gedikten içeri sızmayı başarsaydı, hiç şüphe yok ki bu gedik çok tehlikeli olacaktı. Çünkü söz konusu yer Resulullah Aleyhisselam'ın eviydi. Unutmamak gerekir ki düşmanlar İslam saflarına daima bu gibi gediklerden sızmaya çalışırlar. Eğer Ebu Süfyan'ın kızı Ümmü Habib'e İlk planda babasına taviz verseydi, arkası gelecek ve neticede Resulullah Aleyhisselam'da hanımının babasıyla görüşmekte hiçbir sakınca görmeyecekti. Çünkü ehli beytine ve hanımına güveni sonsuzdu. Ama Ümmü Habibe'nin kesin tavrı böyle bir duruma fırsat vermemiş, Resulullah'ın kendisine karşı duyduğu güveni de tasdik etmiştir. Müslümanlar arasında karşılıklı güvenin olması çok güzel bir olaydır. Resulullah Aleyhisselam'ın kendisine en yakın sahabelerinden tutun, en uzak olanlarına kadar hiçbirinden en ufak bir şüphesi bile yoktu. Kumaları Ümmü Habibe'nin bu tavrına imrenen diğer zevcelerinden de hiçbir şüphesi yoktu. Ümmü Habibe'nin Resulullah Aleyhisselam'ın yatağını Ebu Süfyan'ın önünden toplayıp alması, Resulullah Aleyhisselam'ın öğretisinden ziyade kendi halis İslami fıtratından kaynaklanmaktaydı. Burada Müslüman gençlere dostlukla gerekli diplomatik davranış arasındaki farkı hatırlatmak istiyoruz. Müslümanlar Ümmü Habibe'yi babasını karşıladı diye yermemişlerdi. Ebu Süfyan bu merhalede Kureyş'in ahdi bozuşunun ve kalleşliğinin sorumluluğunu temsil ettiği halde Ümmü Habibe, kafirlere meyletmek ve dinden taviz vermek gibi bir suçla itham olunmamıştı. Ümmü Habibe de Resulullah Aleyhisselam'ın ve Müslümanların kendisine duyduğu güvenden emin olduğu için babası Ebu Sufyan'ı karşılayıp misafir etmekte bir sakınca görmemişti. Fakat Müslümanla kafiri birbirinden ayırt etmek hususunda kendisinden beklenenin çok daha fazlasını yapmış ve babasının Resulullah Aleyhisselam'ın yatağına oturmasına izin vermemiştir. Hiç şüphe yok ki ancak birbirine güven konusunda bu dereceye gelmiş bir toplumda bir düşman lideriyle kızı arasında o kız hakkında hiçbir şüphe duyulmaksızın özel bir görüşme yapılmasına izin verilebilir. Ancak böyle bir toplum yeryüzüne hükmetmeye ehildir ve ancak böyle bir toplumu insanlar alkışlar. İkinci karşılama Hz. Peygamber aleyhisselamla Ebu Süfyan arasındaydı. Ebu Süfyan, Ey Muhammed, ben Hudeybiye sulhunda bulunmamıştım. Benim için şu sulhu pekiştir ve müddeti arttır dedi. Rasul Ekrem: "Ey Ebu Süfyan, bunun için mi geldin?" diye sordu. Ebu Süfyan: "Evet, bunun için geldim." dedi. Rasul Ekrem: "Sizin tarafınızdan bir olay mı oldu?" diye sordu. Ebu Süfyan: "Maazallah." dedi. Bunun üzerine Rasulullah Aleyhisselam ''Biz Hudeybiye günü yaptığımız sulh ve tanıdığımız müddet üzereyiz.'' buyurdu. Ebu Sufyan, müşrik ordusunun genel komutanıydı. Bütün dehasını ortaya koyup, sulhu bozan sebebi izale ederek yeni bir antlaşma yapmaya çalışıyordu. Bunun için, önce Hudeybiye sulhunda bulunmadığını öne sürerek meseleye girmişti. Fakat ne kadar kurnazlık yaparsa yapsın, alemlerin Rabbinin elçisi karşısında, bu kurnazlıklar sökmezdi. resul Ekrem, Ey Ebu Süfyan, bunun için mi geldin diye sormuştu. Ebu Süfyan da, Evet, bunun için geldim demişti. Resulullah Aleyhisselam Ebu Süfyan'a kızıp, Kureyş'in yaptığı kalleşliği açıkça yüzüne vurabilirdi. Fakat siyasi ilişkiler, kızıp bağırmak yoluyla halledilmez. Bu yüzden Kureyş'in kalleşliğini, belki kendisi itiraf eder diye ona biraz daha müddet tanıdı ve ''Sizin tarafınızdan bir olay mı oldu?'' diye sordu. Ebu Süfyan da ''Mazallah'' diye karşılık verdi. Ebu Süfyan, meseleyi bildiği ve Resulullah Aleyhisselam'ın da meseleyi bildiğini tahmin ettiği halde, söz konusu olayı inkar etmek zorundaydı. Çünkü olayı itiraf etmesi veya en azından böyle bir olaydan haberdar olduğunu söylemesi, kellesine mal olabilirdi. Ebu Süfyan'ın olayı inkar etmesine rağmen, Resulullah'ın verdiği cevapsa kesindi. Biz, Hudeybiye günü yaptığımız sul ve tanıdığımız müddet üzereyiz. Şair diyor ki, Ahmak, milletinin efendisi değildir. Lakin, milletin efendisi ahmak görünmektedir. Bu mısra, Peygamber aleyhisselama tam bir vefa içerisinde olduklarını ima edip, vazifesinde başarıya ulaşmaya çabalayan Ebu Süfyan'ın durumunu tam manasıyla ortaya koymaktadır. Şüphesiz Ebu Süfyan bütün dehasını kullanmaktaydı. Fakat bu deha, Ebu Süfyan'a vermiş olduğu cevaptan tatmin olduğu kanısını uyandıran Resulullah Aleyhisselam'ın dehası karşısında gülünç kalmaktaydı. Aradaki antlaşma yapılmış olduğu şekil üzeredir. resul Ekrem bu sözüyle, Ebu Sufyan'ın önündeki bütün kapıları kapatmıştı. Kureyş ahdine sadık kaldığı müddetçe sözleşmeyi yenileyip süreyi uzatmanın ne anlamı vardı? Müslüman saflarda sırrı muhafaza etmek son derece tabii bir olay haline gelmişti. Müslümanlar Kureyş'in yapmış olduğu kalleşliği bildikleri halde hiç kimse bunu yüz ifadesiyle olsa dahi Ebu Sufyan'a belli etmiyordu. Rasul-i Ekrem'in uyguladığı siyasetin üstünlüğü, Müslümanların bu tutumlarıyla son derece belirgin bir hale gelmiş ve düşmanın önündeki bütün kapıları kapatmıştı. Eğer Müslümanlardan herhangi biri bir anlık bir öfkeye kapılsaydı veya Ebu Süfyan Medine'deyken Müslümanlardan herhangi bir sır çıksaydı, Ebu Süfyan belki de görevinde belli bir oranda başarı sağlayabilirdi. Fakat böyle bir durum olmadığı için Ebu Süfyan tamamen başarısızlığa uğradı. Günümüz Müslümanları da bu seviyeye yükseldikleri zaman, düşmanlar, Müslümanlara yönelik hedeflerini gerçekleştiremeyeceklerdir. Büyük hedefler bir yana, en küçük hedeflerini dahi gerçekleştiremeyeceklerdir. Zekilik ve dahilik sadece başkalarını aldatmak değildir. Başkalarının oyunlarına aldanmış gibi görünerek, istediği planı uygulayabilen kişi daha da zeki ve dahidir. Resulullah Aleyhisselam, Ebu Sufyan'ı tutuklayabilirdi. Onu ve onunla Kureyş'i tehdit edebilirdi. Fakat rasul Ekrem, meseleyi barışçı yollar ve kısıtlı çözümlerle halletmek istemiyordu. Mekke'nin fethi için zamanın gelmiş olduğu düşüncesindeydi ve Mekke'yi fethetmeyi planlıyordu. Düşmanın Hudeybiye sulhunu bozmasıyla, şer'i olarak kendisini bağlayan sebepler de ortadan kalkmıştı. Bunun için Ebu Sufyan'ın önünde gerçek niyetini belli etmemeye büyük bir özen gösterdi. Sonra Ebu Süfyan görevini yerine getirebilmek için Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali gibi eskiden kendisine yakın hissettiği kişilerle kendisine en çok düşman olan kişilere dahi başvurarak medet umdu. Bunlardan her birinin cevabı lehçeleri ve üslupları açısından farklı olsa bile sözlerinin içeriği bakımından aynıydı. Hiçbiri Resulullah Aleyhisselam'ın reddetmiş olduğu bir konuda aracı olmayı kabul etmiyordu. Ebu Süfyan çaresizlikten Fatıma binti Muhammed ve Hasan İbni Ali'den de aracılık yapmalarını isteme gafletinde bulundu. Fatıma radıyallahu anh'a babasına herkesten daha yakın bir kişiydi. Fakat Ebu Süfyan'ın aldığı cevap aynıydı. Kimse bu konuda Resulullah Aleyhisselam'a müracaat edip aracılık yapamazdı. Çünkü Resulullah Aleyhisselam kesin cevabını vermişti. Biz Hudeybiye günü yaptığımız sulh ve tanıdığımız müddet üzereyiz. Bizim tarafımızdan hiçbir değişiklik yoktur. Bu ders hem İslami hareketin tabanına hem de yöneticilerinedir. Eğer cemaatin emiri herhangi bir konuda özellikle düşmanlar veya müttefiklerle ilgili bir konuda bir karar vermişse, bu kararını değiştirmesi için, onu zor durumda bırakmak, sebepler ne olursa olsun kararın muhatabı olan düşman veya müttefiklere karşı başka görüşte olduğunu belirtmek kesinlikle caiz değildir. Böyle bir durumda yapılması gereken şey, hiç tereddüt etmeksizin herkesin emirin arkasında olması ve onun kararını savunmasıdır. Ebu Süfyan, Resulullah Aleyhisselam'ın kendisine en yakın olan bu dört ashabının, kızının ve torununun aracılığını reddetmeyeceğini biliyordu. Ebu Süfyan bunu idrak ettiği için Fatıma'ya "Ey Muhammed'in kızı, sulhu devam ettirmek için şu oğlunun insanlar arasında aracılık yapıp ömrünün sonuna kadar bütün Arapların efendisi olmasını ister misin?" demişti. Dipnot: Ebu Süfyan bu sözü söylerken gayipten haber verdiğinin farkında değildi. Çünkü Hasan İbn Ali radıyallahu anh gerçekten ömrünün sonuna kadar bütün Arapların ve Müslümanların efendisi olmuştu. Mekke fetihinden yaklaşık 70 yıl sonra Arabuluculuk yapıp Müslümanlar arasında kan dökülmesini önlemişti. Bu olay hilafet makamına geldikten 6 ay sonra olmuştu. Hz. Hasan radıyallahu anh bu icraatı ile dedesi aleyhissalatu vesselamın benim bu oğlum bir seyyittir, ve umulur ki Allah, onun vasıtasıyla iki Müslüman grubun sulh etmesini sağlayacaktır, Kavlini gerçekleştirmiştir. Hz. Hasan, Müslümanlardan on binlerce kişinin kanlarının dökülmesinden sonra, kan dökülmesini engelleyerek Müslümanların efendisi olduğunu ortaya koymuştur. Resulullah Aleyhisselam'ın Hz. Hasan hakkında söylemiş olduğu bu sözün, Ebu Süfyan'ın sözünden sonra söylenmiş olduğu ihtimali çok uzak değildir. Çünkü Resul-i Ekrem vefat ettiği zaman Hz. Hasan henüz beş yaşını geçmemişti. Çünkü Ebu Süfyan böyle bir aracılığın Mekke ile Medine arasında çıkması muhtemel şiddetli harbi durduracağını düşünüyordu. Çünkü haberlerin Resulullah Aleyhisselam'a ulaştığını ve Resulullah Aleyhisselam'ın sessiz sedasız müttefiklerinin boğazlanmasına göz yummayacağını biliyordu. Şimdi Ebu Süfyan'ın dönmesinden sonra Medine'deki durumu ana hatlarıyla gözden geçirelim. Medine'de durum resul Ekrem'in kafasındaki plan doğrultusunda gidiyordu. İlk planda Müslümanlara hazırlanmalarını emretmişti ve herkes hazırlığını yapıyordu. Buna rağmen hiç kimse, hatta Resulullah Aleyhisselam'dan sonra gelen ikinci adam Ebu Bekir radiyallahu anh bile seferin nereye yapılacağını bilmiyor ve kızı Ayşe'ye, ''Sence nereye sefer etmek ister?'' diye soruyor. Hazreti Ayşe de ''Vallahi ben de bilmiyorum'' cevabını veriyordu. Daha sonra Resulullah Aleyhisselam Mekke'ye sefer olunacağını Müslümanlara bildirerek hedefini açıkladı. Bununla birlikte hareketle ilgili bütün konuları gizli tutmaya özen gösteriyordu. Allah'ım! haberlerimizin Kureyş'e ulaşmasını ve sırrımızın ifşa olmasını önle ki, onları kendi topraklarında faka bastıralım. Medine'deki bu gizliliği sadece Hatıp İbni Belta'a bozmaya yöneldi. Ailesine ve çocuğuna olan bağlılığı onu böyle büyük bir hataya itti. Bedir'de hazır bulunmuş Hatıp gibi birinin seviyesinden böyle bir hata beklenemezdi. Çünkü Hatıp, Resulullah'ın çok güvendiği kişilerden biriydi. Hudeybiye sulhundan sonra büyük bir vazife ile görevlendirilip, Resulullah Aleyhisselam'ın temsilcisi olarak Mukavkıs'a gitmiş ve İslam Risaletini çok başarılı bir şekilde açıklayarak büyük bir vazifeyi yerine getirmişti. Buna rağmen Hatip böyle bir hataya düşmüştü. Hz. Ömer onun bu hareketini nifak olarak görmüş ve ölümü hak ettiğini düşünmüştü.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 demişti. Hiç şüphe yok ki Hatıp gibi lider seviyesinde bulunan kişilerin hatası diğer Müslümanları derinden etkiler. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabının hiçbirinden vazgeçmek istemiyordu. Hatıb'ın bütün Müslümanlar önünde muhakeme edilmesi ve onun bu davranışından dolayı hakkında kendini yarıcı ayetlerin nazil olması Hatıb'a ceza olarak yeterdi. Meselenin tehlikesi yöneticilerden habersiz olarak yapılması ve sebebinin aile ve çocuk menfaatine dayanmasından geliyordu. Bu ders Müslüman gençlere şunu hatırlatmalıdır ki Allah'ın hatalardan masum kıldığı kimseler dışında masum olan hiç kimse yoktur. Genel ve özel sırlara muttali olan, sorumluluk ve velayet makamında olan kişiler de hatalara ve zellelere düşebilirler ve bu gibi hatalar büyük bir ihanet mesabesinde olduğu için ölümü hak ettirecek niteliktedir. Hatıbın affolunmasının nedeni Bedir ashabının hususiyetidir. Günümüzde hiçbir amel ve icraatın Bedir'de savaşmaya denk olacağını zannetmiyorum. Çünkü söz konusu durum Allahü u Teala'nın vahyiyle sabittir. Ancak davetçilerin bu olaydan anlamaları gereken öz, genel olarak, Kişinin yapmış olduğu cihat ve dava uğruna çektiği çile, işlediği bir suçun cezasının hafifletilmesinde bir faktör olarak kabul edilebilir fakat cezayı ilga etmez. Çünkü bu tür hatalar Kur'an-ı Kerim'de zikredildiği gibi doğru yoldan sapmaktır. Bu konuyla ilgili son portre Allah'ın dinine giren bedevi ve şehirli bütün Arapların umumi seferberliğidir. Bu seferberliğin sırası şöyledir. Kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa, Ramazan ayında Medine'de hazır bulunsun. resul Ekrem her tarafa elçiler salarak bütün kabilelere bu sözü duyurdu. Bunun üzerine Eslem, Gıfar, Müzeyne, Cüheyne, Eşra'a kabileleri Medine'ye geldi. Beni Süleym, Kudeyt, Askerde Ebi Ambek kuyusunda İslam ordusuna katıldı. Her kabileye birer sancak verildi. Bütün bu gelişme ve genişlemeye rağmen Müslümanlar harekatın gizliliğini muhafaza ettiler. Hakkında Kur'an ayetleri nazil olan hatibin aldığı şiddetli ders bütün orduyu etkilemişti. Artık kalbinde Allah ve Rasulünün imanı olan hiç kimse böyle bir ihanete cesaret edemezdi. Netice olarak Mekke'ye hiçbir habersiz maksızın ordunun hareketi gizli tutularak başarı sağlandı. Eğer İslam safları bu kadar sadakat ve bağlılık içerisinde olmasaydı böyle bir hareket başarıya ulaşamazdı. Hatibin işlediği büyük hata bu görüşümüzü değiştirecek boyutta değildir. Ta ki muhacirler ve ensarın sayısı ordunun yarısı kadar dahi değildi. Muhacirler 700 kişiydiler ve beraberlerinde 300 binek atı vardı. Ensar 4000 kişiydi ve beraberlerinde 500 binek atı vardı. Müzeyne 1000 kişiydi, 100 binek atı, 100 de zırhları vardı. Eslem 400 kişiydi ve 30 binek atları vardı. Cüheyne 800 kişiydi ve 50 binek atları vardı. Beni Kâb İbni Amr ise, 500 kişiydiler. Arap kabilelerinin Hudeybiye gününde gösterdikleri çekingenlik ve ağırdan almayla, Mekke Fetih öncesi ilan edilen umumi seferberliğe icabet edişlerini birbirine kıyas edecek olursak, Müslümanların İslam devletinin temellerini iyice oturttuktan önce ve sonra, Arap kabilelerinin davranışları arasındaki farkı çok bariz bir şekilde görebiliriz. Kur'an-ı Kerim, Fetih suresinde, Hudeybiye seferine katılmayan ve bu yüzden Hayber'in fethine de katılmaktan mahrum olan Bedevileri çok ağır bir dille kınamıştır. Mekke fethinde ise bu ayetlere muhatap olan aynı Bedevilerin yüzlerce kişilik gruplar halinde İslam ordusuna katıldıklarını görüyoruz. Bu gelişme Hudeybiye'nin apaçık zafer olarak nitelendirilmesiyle doğru orantılıdır. Çok az sayıdaki samimi Müslümanın sebatı bu tip bir antlaşmayı ortam hazırlamış, bu ortamda kalplerin İslam'a açılmasını sağlamıştır. Hudeybiye sulhuyla elde edilen korku ve tehlikelerden uzak bu ortam, az sayıda samimi Müslümandan oluşan sağlam temelin ciddi bir şekilde harekete geçerek dine susamış gönüllere İslam'ı iletmelerini sağlamıştır. Eğer davanın temel taşlarını oluşturan samimi Müslümanların sebatı ve savaş için bu kadar büyük bir adedi kapsama gücü olmasaydı Oluşturulan bu toplum istenilen randımanı veremezdi. Daha sonra Peygamber aleyhisselamın ailesinden Ebu Sufyan İbni Haris, Abdullah İbni Ebi Ümeyye ve Abbas İbni Abdulmuttalib'in Müslüman olmak için hicret edişlerine şahit oluyoruz. Abbas radıyallahu anh'in Mekke'deki görevi sona ermişti. Bu yüzden hicret etmesinin zamanı zaten gelmişti. Ebu Sufyan İbni Haris ile Abdullah İbni Ebi Ümeyye'ye gelince, bu ikisi İslam'ın en büyük düşmanıydılar. Resulullah Aleyhisselam, başlangıçta her ikisini de, ''Benim onlara ihtiyacım yok. Amcamın oğlu, aleyhimde düşmanlık yapmış, halamın oğlu da Mekke'de aleyhime söylemediğini bırakmamıştır.'' sözüyle huzuruna kabul etmeyi reddetmişti. Abdullah İbni Ebi Ümeyye'nin, Mekke'de söylemiş olduğu söz üzerinden yaklaşık 15 sene geçmesine rağmen, Resulullah Aleyhisselam'ın kalbinde bıraktığı derin yarayı hala koruyordu. Bu söz, ''Ey Muhammed, gökyüzüne yükselip arşa girsen, sonra da yanında dört melekle birlikte ve kitapla gelsen, o melekler de bunun Allah katından olduğuna şahitlik etseler, belki o zaman sana inanırım. Bunu gerçekten yapsan bile, yine de seni tasdik edeceğimi pek zannetmiyorum şeklindeydi. Resulullah Aleyhisselam'ın kendilerini huzuruna kabul etmeyişi Ebu Sufyan İbni Hariz ve Abdullah İbni Ebi Ümeyye'ye çok ağır gelmişti. Ebu Sufyan yanı başındaki çocuğunu göstererek vallahi ya bana kendisiyle görüşmek için izin versin ya da bu çocuğumun elinden tutup açlık ve susuzluktan ölene dek çöllerde gezeceğim demişti. Sonra Ebu Süfyan İbni Haris, amcasının oğlu Ali İbni Ebi Talib'e sığındı. Abdullah İbni Ebi Ümeyye'ye de müminlerin anası Ümmü Seleme'ye içinde bulundukları durumu şikayet etti. Ümmü Seleme de Resul-i Ekrem'e, Ya Resulallah, amcanın ve halanın oğulları hiçbir zaman senin en büyük düşmanlarından değillerdi diyerek onları kabul etmesini diledi. Ali radıyallahu anh de, Ebu Süfyan İbni Haris'e doğrudan doğruya Resulullah Aleyhisselam'ın önüne git ve ona Yusuf'un kardeşlerinin Yusuf'a söylediği, Allah'a yemin ederiz ki Allah seni bizden üstün tutmuştur. Doğrusu biz suç işledik sözünü söyle. Resulullah Aleyhisselam hiç kimsenin kendisinden daha iyi sözlü olmasına dayanamaz. Çünkü o peygamberdir ve bu yüzden sizi kabul edecektir dedi. Bunun üzerine Ebu Süfyan İbni Haris, Resulullah'a giderek aynı Ali radıyallahu anh'in söylediği gibi davrandı. Resulullah aleyhisselam da ona, ''Bugün azarlanıp kınanacak değilsiniz. Allah sizi bağışlar. O merhametlilerin en merhametlisidir.'' buyurdu. Böylece beşeriyetin en mükemmel insanının karşısında söylenen tek bir sözle, 20 seneden beri süregelen propaganda harbi sona ermişti. Çünkü onun anahtarı, hiç kimsenin kendisinden daha iyi sözlü olmasına dayanamamasıydı. Hz. Ali radıyallahu anh, Resulullah aleyhisselamın şahsiyetinin anahtarını keşfetmişti ve bu anahtar kemalin zirvesiydi. Yeryüzündeki bütün insanların yönetimine ehil olan Peygamber aleyhisselam, iyilik ve güzellikte, başkalarından aşağı bir derecede olmaya dayanamıyordu. Resulullah Aleyhisselam'ın Ebu Süfyan İbni Harbe karşı davranışı da aynı mevki dendi. Abbas İbni Abdülmuttalib, Mekke'yi fazla kan dökülmekten kurtarmak amacıyla Ebu Süfyan'ı Resulullah'a getirmiş ve onun için eman talebinde bulunmuştu. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselam, ''Kim Ebu Süfyan'ın evine girerse eman içindedir.'' ''Kim kapısını kapatıp evinde kalırsa eman içindedir ve kim Mescid-i Haram'a girerse eman içindedir.'' buyurmuştu. Abbas İbni Abdülmuttalib'in elimizde bulunan şu rivayeti, onun Mekke'yi kurtarmak için gösterdiği gayreti en iyi bir şekilde sergilemektedir. Kendi kendime dedim ki, ''Vay Kureyş'in sabahına! Vallahi eğer Kureyşliler gelip kendisinden eman dilemeden, Resulullah aleyhisselam ansızın Mekke'ye girerse zamanın sonuna dek Kureyş helak olmuş demektir. Abbas radıyallahu anh'in bu izlenimi Resulullah'ın gerçek hedefini ve arzusunu yansıtmamaktadır. Çünkü Resulullah aleyhisselam Kureyş'i helak etmeyi değil Mekke'yi savaşmadan teslim almayı arzuluyordu. Mekke ahalisinin kalbini kazanmak için kan dökmemeye gayret gösteriyordu. Mekkeliler İslam'a girdikleri takdirde onlara en iyi şekilde muamele etmeye hazırdı. Şunu bilmemiz gerekir ki biz sadece askeri bir komutanın karşısında değil, plan, hazırlık ve taktik yönünden yeryüzünün en büyük lideri ve aynı zamanda alemlerin Rabbinin elçisinin karşısındayız. resul Ekrem hiç kimsenin kendi idaresi altında zorluk çekmesini istemezdi. O alemlere rahmetti. O'nun rahmeti hidayetti. Aynı zamanda aziz ve celil olan Rabbinin, Ey Muhammed! Bu söze inanmayanların ardından üzülerek neredeyse kendini mahvedeceksin uyarısına maruz kalacak derecede kavminin hidayete gelmesini istiyordu. Kehf Suresi 6. Ayet 20 seneden beri süre gelen savaş, O'nun, Tahir ve şerif olan benliğini değiştirmemiş ve kalbini intikam ateşiyle karartmamıştı. Aksine en şiddetli karanlıkları bile aydınlatacak bir nur taşıyordu. Yeryüzünün en büyük şahsiyetinin iç yapısını Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'in şu rüyası ve Rasulullah aleyhisselam'ın bu rüyayı tabiri çok açık olarak ortaya koymaktadır. Ebubekir radıyallahu an cühfede konakladıkları gece bir rüya gördü. Rüyasında Peygamber Aleyhisselam Mekke'ye yaklaşınca ordunun karşısına bir köpek çıkarak hırlıyordu. Köpeğe iyice yaklaştıklarında köpek kendisini sırtı üstü yere atıyor ve memelerinden süt sızmaya başlıyordu. Ebu Bekir Radiyallahu Anh bu rüyasını Resulullah Aleyhisselam'a anlatınca Resulullah Aleyhisselam kuduzlukları gitti ve sütleri geldi. ''Size akrabalık bağlarını muhafaza etmenizi isteyerek yanaşacaklar ve siz onlardan bazılarıyla karşılaşacaksınız. Eğer Ebu Süfyan'la karşılaşırsanız onu öldürmeyin.'' buyurdu. Bu merhaleye siyasi cihat merhalesi adını verdik. Lakin askeri güç olarak en yüksek bir konumda yapılan siyasi cihat. Müslümanların bu tutumu yani siyasi cihat uygulamaları onların acizinden ve gevşekliğinden kaynaklanmıyordu. Aksine Müslümanların vurucu bir kuvvet kullanarak Mekke'ye girmeleri, düşmanın mukavemet gücünü kırıp, karşı hareketleri önleyerek hak sesinin yükselmesine daha elverişliydi. Fakat Mekke'yi şiddetli bir savaştan korumak için Resulullah Aleyhisselam'ın gösterdiği çaba onu Allah'ım, haberlerimizin Kureyş'e ulaşmasını ve sırrımızın ifşa olmasını önleki. ki onları kendi topraklarında faka bastıralım diye dua etmeye sevk etmiştir. Abbas radıyallahu anh de, Kureyş'in savaş olmaksızın Resulullah'ın eline geçmesi için çaba sarf ediyordu. Çünkü bu şekilde Kureyşliler kendilerine olan güvenlerini yitirmeyeceklerdi. Onların bu şekilde İslam'a girmeleri daha hayırlıydı. Ama Mekke'de büyük bir savaş olup her evden bir kurban gitseydi, Mekkeliler o zaman zelil bir vaziyette İslam'a gireceklerdi. Kendilerine olan güveni yitireceklerdi. Resul Ekrem'in bu anlayışı Sa'ad İbni Ubade'ye karşı takındığı tavırda açıkça görülmektedir. Ensar'ın sancağını Sa'ad İbni Ubade taşıyordu. Sa'ad İbni Ubade Ebu Süfyan'ın önünden geçerken "Ey Ebu Süfyan, bugün büyük savaş günüdür." Bugün Kâbe'de kan dökmenin helal kılındığı bir gündür, dedi. Resulullah, Ebu Süfyan'ın önünden geçerken Ebu Süfyan, Ya Resulallah, Sa'd İbni Ubade'nin ne söylediğini duydunuz mu, dedi. Resulullah, Sa'd ne söyledi, diye sordu. Ebu Süfyan, şöyle şöyle dedi, diye Sa'd İbni Ubade'nin sözlerini haber verdi. Osman ve Abdurrahman İbni Auf ya Resulullah, Saad'ın Kureyş'e bu şekilde saldıracağından emin değiliz dediler. Resulullah, Saad yanlış söylemiştir. Bugün merhamet günüdür. Bugün Allah'ın Kabe'nin şanını yükselticiği gündür. Bugün Allah'ın Kureyş'i aziz edeceği gündür buyurdu. Sonra bir kişiyi göndererek sancağı Saad'dan alıp oğlu Kaysa verdirdi. Sancağın Saad ailesinde kalmasını istedi. Sancağı Zübeyre verdiği de söylenilmektedir. Kureyş'in izzeti, Kabe'nin yüceltilmesi ve kan dökülmesini engellemek, Resulullah Aleyhisselam'ın üzerinde hareket etmiş olduğu genel çizgiyi oluşturmaktaydı. Bununla beraber resul Ekrem, Ensar'ın en büyüklerinden biri olan ve Ensar'la Hazreç gibi İslam'ın ilk fedai gruplarından olan Sad'ı da üzmek istemiyordu. Bunun için sancağı Saadın oğlu Kays'a verdirdi. Kays, Resulullah'ın kendisine güveneceği kadar akıllı ve zekiydi. Bu yüzden resul Ekrem onun kendi çizmiş olduğu çizginin dışına çıkarak intikam hisleriyle hareket etmeyeceğini biliyordu. Sonra düşman ordusunun lideri Ebu Süfyan'la Resulullah arasında tarihi bir karşılaşma oldu. Ebu Süfyan, Muhammed Aleyhisselam'ın elinde bir esir pozisyonundaydı. Neticede Utbe İbni Rabia'nın bir gün Mekke'nin ortasında Ebu Süfyan'a söylemiş olduğu söz çıkmıştı. Ey Eba Süfyan! Bir keçi yavrusu gibi Muhammed'in önüne getirileceğin ve Muhammed'in sana istediğini yapacağı günü görür gibi oluyorum. Ve işte Ebu Süfyan Resulullah'ın elleri arasındaydı. Resul-i Ekrem'in bir işareti veya bir göz hareketiyle Ebu Süfyan'ın başı gövdesinden ayrılabilirdi. Fakat Resulullah Aleyhisselam Ebu Süfyan'ın Müslüman olmasının Mekke'de ve özellikle Beni Umeyye'de tam bir değişmeye neden olacağını biliyordu. Bu yüzden Resulullah Aleyhisselam 20 senelik düşmanlığı arkasına atarak Ebu Süfyan'a, Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet etmenin zamanı henüz gelmedi mi diye sordu. Ebu Süfyan da cevaben, Anam babam sana feda olsun. Ne kadar da halim, cömert ve ehline karşı ilgilisin. Vallahi zannederim ki eğer Allah'tan başka bir ilah olsaydı, bana bir faydası dokunurdu. Fakat dokunmadı, dedi. Resulullah'ın bu nezih ve hoşgörülü davranışı, henüz Müslüman olmamış Ebu Süfyan'ı şaşırtmış ve gönlünün en ücra köşesine kadar nüfuz etmişti. Bu yüzden, ''Anam babam sana feda olsun.'' demiş ve ''Ne kadar da halim, cömert ve ehline karşı ilgilisin.'' demekten kendini alamamıştı. Sonra kendisine ikinci soru yöneltilmişti. ''Benim Resulullah olduğumu bilmenin zamanı gelmedi mi?'' Ebu Süfyan bu soruya cevaben de, Anam babam sana feda olsun. Ne kadar da cömert, halim ve ehline karşı ilgilisin. Vallahi bu dediğin konu hakkında da içimde bir şeyler hissediyorum, dedi. Şüphesiz bu olay, savaşta en büyük bir zafer yumruğudur. Düşman ordularının genel komutanı Ebu Süfyan, resul Ekrem'in ahlakı ve güzel davranışı karşısında şaşkına dönmüş, onun cömertliğini, yumuşaklığını, ve aile bağlarına olan inkiyadını övmekten kendini alamamış, daha da ötesi, ''Anam babam sana feda olsun.'' diyerek duyduğu hayranlığı dile getirmiştir. Abbas radıyallahu anh, Ebu Süfyan'ın Müslüman olmaması halinde, Kureyş ile Müslümanlar arasındaki savaşın yeniden alevleneceğini biliyordu. Böyle bir durumdaysa, Resulullah'ın planının gerektirdiği şekilde Ebu Süfyan'ın, müşrik ordularını toparlayıp harekete geçirmeden önce öldürülmesi gerekirdi. Bu yüzden Abbas radıyallahu an Ebu Süfyan'a Yazıklar olsun sana, boynun vurulmadan önce Allah'tan başka bir ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna şehadet et de Müslüman ol demişti. Raviyenin rivayetine göre Abbas'ın bu sözü üzerine Ebu Süfyan şehadet kelimesini getirip Müslüman olmuştu. Rivayetten de anlaşılacağı gibi Ebu Süfyan'ın Müslüman oluşu açıkça kılıç korkusundan olmasına rağmen Ebu Süfyan gibi bir lider kendisine ''Rasulullah'ın karşısında korktu'' dedirterek bütün geçmişinin karalanmasına razı olamayacağından Müslüman olduktan sonra kalleşlik yapıp Araplar arasında kalleş damgası yemeye razı olamazdı. Abbas radıyallahu anh Ebu Süfyan'ın psikolojik yapısını çok iyi biliyordu. Bunun için Resulullah'tan İbni Harbe övüneceği bir şey vermesini talep etmişti. Resul Ekrem'de Hz. Abbas'ın bu düşüncesini takdirle karşılayıp Kim Kabe'ye girerse eman içerisinde olacaktır. Kim Ebu Süfyan'ın evine girerse eman içerisinde olacaktır. Ve kim evine çekilip kapısını örterse eman içerisinde olacaktır buyurmuştu. Bir iftihar vesilesi olarak Ebu Sufyan'a verilen bu ayrıcalık, onun Kureyş içerisindeki liderlik pozisyonunu vurgulamak içindi. Fakat ona verilen bu ayrıcalığın, Resulullah Aleyhisselam'ın planında zerre kadar değişikliğe neden olması söz konusu değildi. Bu tip cüz'i meseleler külli plana etki etmediği müddetçe hiçbir sakınca arz etmiyordu ana hedefin gerçekleşmesi ve Kureyş ordusunun savaşa hazırlanmasını önlemek için Müslüman silahlı kuvvetlerinin Ebu Süfyan'ın önünde bir resmi geçit şeklinde sergilenmesi gerekiyordu ki, Kureyş mukavemetten nihai olarak ümidi kessin ve teslim olmanın zorunluluğuna iyice kanaat getirsin. Bu sebeple dağın dar bir geçidinde söz konusu resmi geçit yapıldı. Henüz iki yıl kadar önce kendisiyle birlikte Muhammed'e karşı olan Arap kabilelerini şimdi Muhammed'in ordusu olarak gruplar halinde önünden geçer vaziyette gören Ebu Süfyan, moralman çökmüştü. Bu Arap kabilelerinden sonra Yeşil Sancaklı Birliği görünce de, ''Ömrümde bu birlik gibi hiçbir birlik görmedim. Yeryüzünde hiçbir kuvvet bunlara güç yetiremez. Ey Abbas!'' kardeşinin oğlunun saltanatı ne kadar da büyümüş demekten kendini alamamıştı. resul Ekrem'in düzenlemiş olduğu bu resmi geçitle gerçekleştirilmek istenen iki hedef vardı. Birinci hedef, bu lider üzerinde psikolojik olarak derin bir etki yapıp, onu İslam'a davet etmek ve bu şekilde Kureyş'in mukavemet gücünü kırmaktı. En büyük komutanları Müslüman olan veya teslim olan bir ordu, daha ne yapabilirdi ki? İkinci hedef, yeryüzünün kendisiyle övünerek titrediği peygamber ordusunu Ebu Süfyan'ın kendi gözleriyle görmesini sağlayarak bizzat Ebu Süfyan'ın mukavemet gücünü kırmaktı. Ebu Süfyan, Muhammed'in 300 kişiyi aşmayan bir ordusu karşısında yenilgiye uğradıklarını biliyordu. On binlerce Müslüman mücahidin karşısında nasıl dayanacaklardı? Ebu Süfyan konusunu bitirmeden önce onunla ilgili şu konuya da değinmeden geçemeyeceğiz. Ebu Süfyan, Müslümanların arasında çok kritik bir pozisyonda kalmıştı. Başını gövdesinden ayırmak için Resulullah'ın bir tek emrini bekleyen Ömer İbni Hattab'ın kılıcının soğukluğunu boynunda hissediyordu. Ömer'le Abbas'ın kendisiyle ilgili olan çekişmelerini görüyor ve Resulullah'ın, kendisini koruyuşuna şahit oluyordu. Bu durum onu iki yıl öncesine, Muhammed Aleyhisselam'ın ayaklarının basmış olduğu topraklara hakim olacağına yemin eden ve onun yanında olup ayaklarının altındaki toprağı öpmeyi temenni eden Rum Kayseri'nin huzurunda olduğu güne götürüyor ve o günkü anıları gözlerinde canlanıyordu. Ebu Süfyan'ın saf dışı bırakılmasının, Düşman ordusunun en az üçte birinin saf dışı bırakılması demek olduğunu söyleyebiliriz. Düşman ordusunun liderini saf dışı bırakmayı başarabilen İslami hareketin ne kadar kazançlı olacağını düşününüz. Saf dışı bırakmak, o kişiyi yok etmek değil, İslam'a sokmaktır. Söz konusu lideri İslam saflarına çekerek savaştan uzaklaşmasını sağlamaktır. Hiç şüphe yok ki bunu becerebilmenin tek yolu, söz konusu lideri ikna edebilecek derecede caydırıcı bir kuvvete sahip olmak, onu zelil edecek yerde şefkat ve cömertlikle davranarak Müslümanların emiri uğruna ana ve babasını feda edebilecek dereceye getirmektir. Hiç şüphe yok ki bu çok uzun bir yoldur. Fakat tek yolda budur.